Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek. Merhaba Cem. Merhaba Dilek. Nasılsın? İyi sen nasılsın? <gülüyor> İyi. Nasılsın Zafer abi? Teşekkür ederim Dilek. Sen nasılsın? İyi abi. Bugün Cem Karaci'ye selam mı çakıyoruz? Her gün Cem Karaci'ye selam çakabilirim. <gülüyor> Bugün ekstra da. Bugün ekstra Hobbit bölümlerimize devam ediyoruz. yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Artık 17. bölümdeyiz. Evet. Bu bölüm de bayağı efsane bölüm ha. Evet. Savaş naraları atı atılıyor. Savaş naraları atılan bir bölüm. Yani. Savaş naraları atılıyor ve birçok türü, kitapta geçen bütün türleri neredeyse görüyoruz bu bölümde. Doğru. O zaman başlayalım. 17. bölüm Bulutlar Patlıyor. 16. bölümü nerede bırakmıştık? Bilbo yüzüğü takıp Erfleri şeyine gitmişti. Kampına gitmişti. Erken taşını kendi payı olarak Taranduil ve barda teslim etti. Bunu torine verirseniz o da size hak ettiğiniz altınları verir bunun karşılığında. Çünkü onun için çok değerli. Savaşmadan da bu işi halledebiliriz diye ama geri dönmüştü tekrar şeye. Cücelerin kampına. Orada kalmıştık. O gecenin sabahı erkenden böyle borozanlar falan öterek uyanıyor cüceler. Bir hareketlilik var elf ve insan kampında ve bir ulağın yaklaştığını görüyorlar kapıya doğru hemen Torin şey diyor bu diyor kuzenim dainin geldiğini öğrendiler diyor bunun bir hareket sağlayacağını panikleteceklerini zaten biliyordum sorun bakalım diyor bu Ulak ne istiyormuş diyor. Ulak da diyor ki yeni bir şeyler var diyor bizim komisyon diyor seninle görüşmek istiyorlar. Müsaade eder misin seninle görüşülmesine diyorlar. O da diyor ki silahsız olarak geleceklerse buyursun gelsinler görüşürüz diyor. Ondan sonra öğleye doğru orman ve gölün sancaklarının olduğu 20 kişilik bir kafile kapıya doğru yanaşmaya başlıyor ve onların arasında hem Bart var hem Taran değil var. İşte geri kalan askerler var. Bir tane de yaşlıca işte yüzü kapalı yani bir abi elinde böyle çok güzel ev işçiliğiyle yapılmış bir sandıkla beraber bunlara doğru yaklaşıyor. İyice yaklaştıkları zaman askerler ve hepsi silahlarını bırakıyor. Bartşe'ye sesleniyor. Thorin'e sesleniyor. Selam Thorin diyor. Hala aynı fikirdemiz. Thorin diyor ki ben diyor size şeyi emretmiştim. Elfordus'un gitmesini emretmiştim. Hala gitmedi. Artı ben bugün yatıp yarın uyanıp karar değiştirecek birisi de değilim. Yeni koşullar yok. Siz bana yeni olarak ne sunabilirsiniz ki ne değişti ki size yeniden konuşayım, anlaşıyım bu konu üstünde diyor. Şey diyor Bart'ta. Ya diyor karşılığında diyor herhangi bir şey yok mu diyor sana verebileceğimiz fikirlerini değiştirebilecek. Tony de diyor ki siz ya da dostlarınızın teklif edebileceği beni fikrimi değiştirecek hiçbir şey yok. Diyor. Ya tarihin Arken Taşı diyor. Bart. Büyük resmen kozu çekti işte. Evet. Mevzu kopuyor. Mevzu Büyük mevzu. mevzu. Ve o sırada o yaşlı adam elinde sandığı taşıyan adam sandığı menteşelerini açıyor. İçinden Arken Taşı'nı çıkartıp yukarı kaldırıyor. Sabah ışığından bile daha parlak. Sabah ışığını kapatacak kadar parlak bir şekilde parladığı görülüyor Arken Taşı'nın. Büyüleyici bir şekilde parladığı gözüküyor. Ve şey suskunluğa kapılıyor Torin bir süre. Yutkunuyor. <gülüyor> şey diyor öfkesiyle beraber o taş benim babama ait diyor. ve doğal olarak da bana ait, benim taşım diyor. Neden kendime ait olan bir taş için size altın vereyim isteklerinizi karşılık. Merak da ediyorum aslında diyor. Bir hırsıza sorulmaz ama o taşı nasıl elde ettiniz diyor. O taş bu hazine değil. şey diyor Barta. Biz hırsız değiliz diyor. Bunu sana vereceğiz. Bu senin hakkın. Sen de bizim zaten hakkımız olan payı vereceksin. Biz o yüzden konuşmaya geldik diyor. Ama şey çok kızıyor. Torin. Yani kendini kaybediyor neredeyse. Diyor ki bunu nereden buldunuz? Nasıl elinize geçti falan. Bilbo çokça da korkarak diyor ki ben götürdüm. Ektelion evet. evet. Bilbo. Vallahi billahi. Yani gene dürüstçe davranıyor bir hırsız olmasına rağmen. Thorin iyice deleniyor. Gidiyor seni sefil hobbit diyor. Seni şeyden bu duvardan aşağı atacağım. Taşların üstüne atacağım diyor. Elleriyle yakasından tutuyor. Kaldırıyor. Gandalf nerede diyor. Seni diyor başımıza bela eden seni iyi bir hırsız olarak bize katan. O diyor ihtiyar büyücü nerede diyor. Sakalları diyor kurusun dökülsün onun diyor. Lanet olsun ona da sana da falan diyor. Seni diyor atıp öldüreceğim buradan diyor. O sırada da o yaşlı adam adam açıyor. Gandalf. Hayırdır diyor. Hayır. Sen ne konuşuyorsun? Sen diyor dileklerin kabul oldu diyor. Gandalf burada. <gülüyor> Mahalleci diyor. Çeşi Mahalleci diyor. Dileklerin kabul oldu diyor. Gandalf burada diyor. Sen diyor benim hırsızımı diyor şey yapma. Sakın aşağı falan atma. Onu bir diyor bırak yere. Bir konuşalım. Ondan sonra diyor şey yaparız. Ne yapılacağına karar veririz. Ben hırsızımı geri isterim diyor. Ha. Beğenmediysen gönder bana diyor hırsızımı. Torin ne diyor? Hepiniz teşkilat mı oldunuz lan benim karşımda diyor. <gülüyor> Aha diyor. Sen de diyor onlardansın. Herkes bana düşman diyor. Herkes diyor bana ve hazinem ele geçirmek için komple oluyor diyor. Olantur. Yani bu şey altının etkisiyle filmde ejderha hastalığı denilen altın tutkusu sebebiyle falan. Herkesi kendine düşman görüyor. Hatta kendi cücelerinden bile şüpheleniyor. taşı için daha önceki bölümlerde söylemiştik. Artık paranoyak bir duruma girmiş durumda. Bir daha diyor ne büyücüyle bir işim olur ne diyor büyücünün gönderdiği arkadaşlarla ne de bir hırsızla diyor lanet olsun diyor size diyor. Büyücünü de diyor geri göndereceğim diyor. Ben de kurtulacağım sizden diyor. Artık ikinizi de görmek istemiyorum. Hiçbirinizi görmek istemiyorum diyor. Bir de sıcan soyuyor ha? Sıçan soyu diyor. Bilboya. Ha sıcan soyuyor. Kimenin babası? Bir boya. Aa bir boya. Bilbo bozuluyor buna diyor vay diyor sen bana sıçan soyu diyorsun ha diyor ben diyor şey yapmadım herhangi bir şey çalmış değilim diyor hırsızlık etmedim diyor ben 14'te bir payıma karşılık diyor erken taşını aldım mal benim olduğu için de götürdüm herflere verdim diyor ama diyor tabi cüceler diyor anlaşma yapılırken konuşurken başka iş paylaşmaya geldi zaman başka olduğunu zaten duymuştum ben de diyor öyle cücelerin diyor ihtirasını hırsını duymuştum da diyor Smart ben sizin ha, sizin diyor bu kadar şey tutkulu olacağınızı böyle haris davranı bilemezdim tabii ki diyor. Bana vaad edilen şeyden başka bir şey almadım. Yazıklar olsun sana Thorin diyor. Ben o kadar iyilik yaptım. işinize yaradım. olsun. Ektelyon Bilbo. Ondan sonra şey diyor Thorin. Bırakacağım seni de diyor. Git diyor şeyin yanına. İhanete uğradım sizin tarafınızdan diyor. Hain istemiyorum yanımda. Benim dostum değilsin artık. Gözümden yıkıl. Aşağı git dostlarının yanında dur. Ve diyor yapacak bir şey yok diyor. Hakikaten haklısınız. Arken taşına karşılık diyor. Ben Bilbo'ya düşen 14'te bir hisseyi size vereceğim. Siz bana arken taşını vereceksiniz. Ama başka bir metelik bile vermem. Madem Bilbo kendi payına düşen şeyi size verdim iddia ediyor. Siz ihtiyacınız olan altını, parayı bilmem neyi Bilbo'nun payından paylaşın aranızda. Beni ilgilendirmez diyor. Sen de diyor defor git dostların yanına. Bilbo diyor ki ya altınlar ne olacak? <gülüyor> Hele bir altınları, ya, görelim. Görelim. <gülüyor> altınları görelim. O da diyor ki yapılacak düzenlemeler doğrultusunda daha sonra verilmek üzere söz veriyorum diyor Torin'de. Bu çok şey korkun bir yani. Mantıklı bir şey sormuş. Kahvaltı da sorabilirdi Kahvaltı yani. O lüzumsuz o, o bir anda. Evet. Önemli. <gülüyor> ya Basik onu olan kahvaltı olsaydı <gülüyor> orada hırçık atardı. kılıcı çekerdi senin Bart da diyor ki o zaman diyor o altınları verdiği zaman biz de erken taşını sana vereceğiz. Cücelerin kimileri tarafından Bilbo'ya haksızlık edildiği düşünülüyor. Hüzünlü gözlerle Bilbo iple aşağı doğru sarkıtılıyor. Tam bir de o kadar hayatlarını kurtarıyor. Tabii canım kaç kere hayatlarını kurtardı yani. Ve cücelerin bir kısmı diyor. Demek ki Thorin gibi düşünen aralarında cüceler de var hala. Gandalf Thorin'e şaşırmıyor mu abi? Gandalf Thorin'in bu kadar değişebileceğini tahmin etmemiş durumda. İnanamıyor Thorin'in bu kadar ihtiraslı olabileceğine falan. Şey diyor Bilbo da elveda diyor dost olarak tekrar görüşebiliriz belki. Thorin dedi ki defol sırt Tumba diyor halkımca yapılmış muhteşem bir zırhla gidiyorsun o Mithril zırh devredilen. Tamam diyor o zırh diyor oklardan korur seni onunla diyor seni şişleyemem ama ayaklarından vurabilir orada zırh yok ya. O yüzden diyor bu kararı vermeden önce bir an önce dostlarının yanına gitsen diyor iyi olacak diyor. Bart da diyor ki sen diyor altınları diyor yarın öğleye kadar kapıya çıkart gelelim altınların burada olduğunu gördüğümüzde sana teslim edeceğiz. Ondan sonra da diyor aramızda hiçbir sorun kalmayacak zaten o 14'te bir hisseden bir paylaşımımızı yapacağız. Zaten orman nefleri kendi ülkelerine dönecekler. Değil insanları kendi topraklarına yerleşecekler. Göl insanları da kendi göl kıyısına yeni oluşumlarına gidecekler diyor. Bir sorun kalmayacaksan yeter ki sözünde dur. Ama bu sırada da Torin şeyi düşünüyor aklı sıra. Hani ben nasıl oyalarım da bunları. Daimler yetişir. Ben şeyleri vermeden, 14'te biri vermeden hem Arkadaşlar. de Arken taşına sahip olurum. O sırada işte kafile bir boyda yanına alarak ayrılıyor. Torin hemen Ruaka, Kuzgun diyor ki da yine uç git söyle onlara durumu anlat olabildiğince hızlı dinlenmeden gelsinler yarın öğleye kadar burada olsunlar işler iyice kızışıyor durumu anlat diyorlar Ruhak direkt gidemiyor yaşlı olduğu için de habercik kuzgunlarından birilerini gönderiyor da yine durumu anlatılıyor ve şeyler cüceler hiç uyumadan hiç dinlenmeden olabildiğinden daha hızlı bir şekilde daha doğru yaklaşmaya başlıyorlar. Gün kapanıyor gece geçiyor ertesi gün böyle rüzgar ters dönmüş gibi bir karanlık hava var kışın etkisi hava Havalar bulutlu, bulutlu, gökyüzü karanlık, oldukça sert bir rüzgar esmeye başlamış. Böyle bir soğukluk var. Bir sanki buradaki tariften anladığımız kadarıyla bir bir kötülüğün olacağı belli. Yani havada bir pisis var. Ulaklar koşarak geliyor, bartlar. Taranduil. Burada Taranduil demiyor. Elf Kralı diyor. Uh -huh. Elf Kralı'nın yanına geliyorlar. Diyorlar ki doğu tarafından 500 kişilik bir savaşçı cüce birliği daha doğru yürüyor. Zaten Bilbo da söylemişti daimlerin geleceğini. Aa diyor beklenen cüceler savaşçı cüceler gelmeye başladı falan. Deyle yaklaşıyorlar gitgide. Gece boyunca çok hızlı ilerlemişler. Durmamışlar o kuzgunların haberiyle. Ve inanılmaz bir dayanıklık ve güçle yürümüşler. Çünkü bunlar sıradan basit cüceler değil. Cüceler zaten boylarına göre çok daha güçlü dayanıklılar ama bunlar cüceler için bile ekstra güçlü savaşçı cüceler. İki elleriyle kullandıkları bir tarafı kazma gibi, kazmaya yarayabilecek gibi ön tarafları balta olan silahları taşıyorlar. Aynı zamanda üstleri örme zırhlarla örtülü. Üstlerinde inanılmaz ağırlıkta erzak çantaları var ve diz kapakları falan da gene sadece demirdağ cüceleri tarafından bilinen bir şekilde örülmüş. Gene zincir zırhlarla bacaklarını falan koruyorlar ve o zincir zırhlar Herhalde mesafe ayarlarından falan dolayı sanki elastikmiş gibi dizleri falan kırıldığını da esniyen hmm. bir yapıya sahipler. Tam teşhizat daha doğru geliyorlar. Büyük sorun çıkartacağı belli olan cüceler zaten. Burada en çok hoşuma giden detay şey abi. Sakalları ikiye bölünüp örülerek kemerlerine evet. sıkıştırılmıştı. Benim henüz oraya kadar uzanamadım. Uzanamadan. Borazanlar <gülüyor> çalıyor tabii. Hani bir tehlike geliyor falan diye elf ve insan kampları arasında ve toparlanmaya başlıyorlar. Bart falan çok sinirlen yani böyle bir duruma. Daha Doğru gitmemeleri lazım, engellememiz lazım falan. İki tane cücenin geldiklerini görüyorlar, o gruptan koparak. Ve Bart o iki cüce temsilcisiyle görüşmek üzere yanına bil boyu alarak karşılamaya çıkıyor. Silahlarını bırakmışlar cüceler. Bizim kahramanımız da hep en önde. Evet, kim konuşuyorsa bilmiyor. onun yanında duruyor böyle. Şimdi Bart'ın yanında. Bu yanınızdaki kim diye soruyorlar hep. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ellerini kaldırarak hani savaş için gelmediklerini hmm. belli ediyorlar. Elçi olduklarını belli ediyorlar. Diyorlar ki biz Nainoğlu Dain tarafından gönderildik. Hızla dağdaki hısımlarımıza doğru gidiyoruz. Çünkü eskinin krallığının yeniden oluşturulduğunu duyduk. Yeniden kurulduğunu duyduk. Ava savunulan surların önündeki hasımlar gibi oturanlar kimler? Yani hmm. yarflar ve insanlar kim? Burada diyor ki Tolkien bu de oldukça eski ve diplomatik bir dildi. Aslında demek istedikleri şuydu ki siz burada fazlalıksınız. Biz savaş başarak da olsa o dağa gideceğiz önümüzden çekilir. çekilir. Bunu demek istemişlerdi aslında. Güzel diyor. politik ama <gülüyor> yani. bürokrasi diyor, önemli. <gülüyor> Bart da şey düşünüyor diyor ki bunlar dağa giderse diyor büyük problem. Çünkü yanlarında devasa erzak da getirmişler. Biz Artık bu kuşatmayı geçemiz. Bütün dağ kuşatacak kadar zaten askerimiz yok elimizde elf olsun, çüce olsun. Bunlar dağın arka tarafından da bir kapıyı hareketli hale getirirler. Bunları kuşatabilsek bile kuşatma o kadar uzun sürer ki onlar o ellerindeki erzaklarla haftalarca idare edebilirken biz bu bölgede yeterli erza bulamayız. Bu sefer biz güç olarak, psikolojik olarak da, bedensel olarak da düşeriz. Ayrıca kuşatmaya diyor, hani aylarca dayanabilirler. 500 tane savaşçı cüce girecek buraya. Hani bunları diyor her alikerde şey yapmamamız lazım. Geçirmemiz. O tarafa geçirmemiz lazım. Gerekirse savaşmamız gerekiyorsa da savaşmamız lazım. Çünkü buraya girerlerse biz bu şeyi alamayız bir daha. Daha sahip olamayız diye düşünüyor. Bart hemen diyor ki ulaklara gidin bakın diyor. Söz verdiği altınları çıkartmış mı kapıyı. Yani yani hiç savaşmadan oluyor. biz arke taşını verelim, altınlarımızı alalım. Gidelim dücelerde hmm. o zaman daha gidiyorsa gitsinler. Aramızda bir problem çıkmasın. Ondan sonra bakıyor, ulaklar geri dönüyor ki yok Torin öyle bir şey. <gülüyor> altın altın çıkartmamış. Ondan sonra bir kargaşa başlıyor. Bir savaş düzeni alıyorlar cüceler. Bart hemen kendi insanlarına bir savaş düzeni kurduruyor. Efler düzenlenmeye başlıyor. Bunlar dağın iki kolundan doğuyla güney uzantılarının arasından daha doğru yürümeye başlıyorlar. Diyorlar ki Cüceler mağaralarda ve savaşlar ne kadar büyük kahraman, ne kadar büyük savaşçı olsalar da mahir olsalar da açık alanda savaşmayı hiç bilmiyorlar diyor. Aa. Çünkü iki kol arasında diyor doğu kolunda diyor ben mızraklı ve oklu askerler yerleştirdim insan askerleri. İnanılmaz derecede bu şeylere zarar veririz. Gerçi diyor çok güçlü cüce zırhları falan var ama her halükarda büyük kayıplar verdirebiliriz. Buradaki savaşta durum olarak biz avantajlı durumdayız. Cüceler fazla kendine güveniyor ve kendi tuzaklarına doğru İnat ederlerse diyor ve şey diyor Taranduil'e de sen de askerlerinle güney kolunu al diyor. Arada sıkıştıralım. Taranduil elf kralı, Taranduil demeyelim burada Taranduil demeyelim. Elf kral diyor ki altın uğruna diyor bu savaşa değmez. Şansımız diyor kullanalım en sona kadar. Belki umulmadık bir çözüm buluruz. Bir çözüm çıkar. Ben diyor cüceleri böyle kıstırıp öldürmek falan yok etmek istemiyorum. İş diyor illa savaşa dönüşecekse biz cücelerden sayı olarak çok fazlayız. Zaten kaçacak yerimiz kalmadı savaşacak olursak da biz daha varmadan bu cüceleri yok edebiliriz. Savaşı kazanabiliriz. O yüzden ben savaştan yana değilim. Sonuna kadar beklemekten yana yine bir F bilgiliği. F bilgisi gösteriyor filmde işte tamamen farklı hikayeler bunlar. Evet orada çok çok hırslı, savaşmaya çok yakın. İşte filmde domuzun üstünde dayın yok, şeyin üstünde, hmm. keçilerin üstünde şeyler. Cüce askerleri, geyikün üstünde Tarantul falan. Yani fazla Feksiz. köpürtülmüş bir hikaye yani. O öyle bir durum yok. Güzel bence. Bu sade, çok daha gerçek. Ama diyor Tolkien cüceleri hesaba katmıyordu. Çünkü Arken taşının şeyde olduğunu öğrenmişlerdi cücelerde kuzgunlar sayesinde elfler ve insanların elinde olduğu ve arken taşı onların kraliyet sembolü ata yer olduğu için inanılmaz bir motivasyona sahip cücelerdi. Çok büyük sorun çıkartacaklardı. Normal bir savaş hikayesinden öte yani hem kendi topraklarını koruyacaklar hem de arken taşına sahip olmak için savaşacaklar. O yüzden çok büyük bir problem çıkacak aralarında. Çok ciddi bir savaşa dönüşe bilirdi. Ve cüceler yaklaşırken aniden herhangi bir komuta emri falan olmadan bir anda cüceler savaş düzenine geçip er ve insanların üstüne yürümeye başlıyorlar. O sırada da tesadüfi olarak değil tabii de yani tam o sırada gökyüzü daha da bir kararmaya başlıyor. Hava iyice kapanıyor ama havanın kararmasından öte doğuda güneşin önünü kapatan ve içinden güneş ışınları geçmeyen devasa gökyüzünde bir karanlık bulut gibi bir şeyin bu tarafa doğru geldiğini görüyorlar. Ve iyice cücelerin de insanların da böyle bu kasvetten psikolojileri düşüyor. Çok kötü bir şeyler olacak. Çok kötü bir şeyler olacak hissi her iki tarafa da Küçük geliyor. Evet cücelere oklar fırlatılıyor. Cüceler saldırıya geçiyor. O sırada Gandalf şeyi fark ediyor. Gelenler yarasa sürleri Ve hemen elf insan ve cüce ordusunun ortasına geçiyor ve müthiş bir havai fişek gibi parlak bir büyü yapıyor. Yani etrafı ışığa boğan. Ellerini kaldırıyor. Durun durun diyor. Benim tahminimden çok daha evvel oldu ama diyor bunu bekliyorduk. Goblinler ve varklar, kurtlar bu tarafa saldırmaya geliyorlar. Bize saldırmaya geliyorlar ve bizim asıl düşmanlarımız onlar. Onlara karşı savaşmamız gerekiyor. Çünkü bu savaşı bölünerek hem birbirimizle hem onlarla yaparsak kazanma şansımız hiç yok. Hem siz hem biz bizim taraf dağı kaybedeceğiz. Altınları kaybedeceğiz ve hepimizi öldürecekler. Bu tarafa doğru gel Dain diyor. Henüz vakit var. Daha biraz uzaktan yaklaşıyor orkların, goblinlerin şeyi. O zamana kadar diyor bir strateji oluşturmamız lazım. Ey Dain diyor. Babasını diyor Moria'da öldürdün yani Azok'u Moria'da öldürdüğün diyor Kuzey'in Bolku geliyor diyor. O Kuzey'in Bolku babasının ölümünden sonra Kuzey Orklarının komutanı olmuştu. Azok'tan burada. sonra. Azok'un oğlu Bolk'ta. E buradan da gene neyi anlıyoruz? Hep soruyorlar ya bu nasıl ürüyorlar? Nasıl bu kadar kalabalık oluyorlar? Orklar. Orklar. Demek ki bunların dişileri var ve çocuklar oluyor. Bu da bizim söylememize bir destek olarak da buraya <gülüyor> koyabileceğimiz bir şey yani. Oğlu varsa yani. Oğlu varsa dişi Orklar da var tabii evet. Çünkü burada Goblin dedik de, Orklar aslında. Yarasalar ordusu üzerimize çekirge sürüsü gibi uçuyor ve Vartların sırtında Goblinler de geliyor diyor ve Bolkun komutasında geliyorlar. Bu tarafa gel bir plan yapmamız gerekiyor hep beraber. Bunlara karşı bir şey yapmamız gerekiyor. Dain bunu duyunca zaten gerçek düşmanın kim olduğunu farkında hemen askerleriyle elflerin ve insanların olduğu tarafa yanaşıyorlar ve hemen bir askeri konsey kuruluyor olabildiğince çabuk. Bart elf kralı, Dain bir plan yapmaya çalışıyorlar. Nasıl olacak, ne yapacağız, nasıl dayanabiliriz falan. Ve gitgide o karanlık yani gökyüzünü baya akşam gibi karartmaya başlıyor. O yarasa sürüsü o kadar büyük. yani bu Taurun işi olabilir mi? Aslında direkt olarak Taurun işi değil. Büyük Goblin'i öldürmüşlerdi ya. O büyük Goblin bütün goblinlerin, orkların aslında lideri ve kutsalı gibi bir şey. O bakımdan da onun ölümünden sonra zaten cücelerden, insanlardan ve elflerden nefret ediyorlar. Ve oldukça da yüksek sayıda dağların kuzeyinde birikmiş durumdalar zaten. Orkların belli bir gücü var. Kuzeyi, yaban topraklar dediğimiz her yeri mutlak olarak hakim olmak istiyorlar. Yeni insan yerleşimlerini falan yok etmek istiyorlar. Büyük goblinin ölümünden sonra da direkt aralarında yarası habercilerle falan bütün ork yerlerinden, leşklerine haberler gönderiliyor durum budur falan diye hemen ork ocakları açılıyor inanılmaz bir silah üretimi ve orkları toplanmaya başlıyor ve Gunda Dağana doğru ilerliyorlar. Hepsi. Bütün yöredeki orklar. Şeyi duyuyorlar dedikodulardan falan. Cüceler bizim buradan geçen ve büyük koblini öldüren cüce kafilesi falan da gitmiş. Erabor'da yalnız dağı. Altınlara da çökmüşler. Orayı şey yapmış. Ve Sumoak ölmüş. Sumoak'un öldüğünü duyunca da biz diyorlar cüceleri, insanları falan ezel geçeriz. Sumoak da yok. Doğru karar. Gundabad'a gelip bol komutasında şeye doğru ilerliyorlar. Ama bunu nasıl görünmeden, kuzgunlar falan görmeden yapıyorlar. Yer altı tünellerini kullanıyorlar. Dağ içlerini kullanıyorlar falan. Orklar da çok güçlüdürler. Cüceler gibi falan. Hani elflerden bozuldukları için onlar da pek yorulma nedir falan bilmezler. Büyük bir hızla ve tabii ki hani coğrafyayı dolanmaları gerekmediği için tünellerden. Direkt Dain geldiği gibi onlar da Gundabad'dan oraya akmış oluyor. Dain ortaya geldiğinde onlar da oradan çıkmış oluyor. Direkt Sauron'un emriyle olan bir şey değil ama hani muhtemelen Sauron o sırada bedenselleşmiş ya da onlara hükmeden emir verir durumda olsa bundan farklı bir durum olmazdı. Ama henüz Sauron şey değil. Bedenselleşmiş ya da onların direkt olarak yöneten komutanı durumunda değil burada. Ama goblinlerin gelmesi en azından bunları birleştiriyor. Evet yani goblinlerin gelmesi aslında bir nevi dostlar arasındaki bir savaşı engellemiş oluyor tabii. ki. Yani o zaman oradan şeyi de anlıyoruz abi. Yani orklar tek başlarına kaldıkları zaman bir hiyerarşi kuruyorlar. Tabi tabi ordu olabiliyor orklar. Ama işte bir komutan gerekiyor. İşte, ama yani orkları, o hiyerarşiden kastım o zaman. Ama zaten. mesela Sauron olduğu zaman başlarında ya da Sauron var ve Nazgûller var. O zaman orklar çok daha organize korkudan dolayı hmm. çok daha inanmış ve vahşi bir hale geliyor olduklarından daha güçlü hale geliyorlar. Burada daha çok talancı gibiler. Tamam. Yani çok böyle askeri disiplin gibi olmuyor bunların tavırları. Çok dağınıklar aslında ama sayı olarak çok güçlüler. Ama Sauron ya da Nazgüller olduğu zaman hem güçlü kuvvetli vahşiler hem de korkudan dolayı inanılmaz disiplin olabiliyorlar. Güçleri artıyor neredeyse. O yüzden çok önemli komutanların olması. Burada Bolk'un olması çok önemli çünkü Bolk önemli bir komutan. Ortlar arasında saygı duyulan bir komutan. Böylece kimsenin bekle di bir savaş oluştu diyor Türkiye beş orduların evet. savaşı bu beş ordu dediklerimiz ne bir tarafta Goblinler ve yaban kurtları vaktler diğer tarafta elfler insanlar ve cüceler. Yani Varklar bir, orklar bir iki, iki elfler üç, üç, insanlar dört, cüceler beş. beş. Daha sonra kartallar, yarasalar, bir tane de olsa hobbit falan ya da şey Beorn. Onlar hani beş orduya dahil edilmiyor Beş ordu savaşı derken bu beş sayıca büyük olan kısmı anlatıyor Tolkien'de. Plan şu şekilde yapılıyor. Dağın gene Dayın ile aynı yerden geldikleri için diyor ki şey, Bart benim diyor zaten oraya konuşlandırdığım dayın için mızraklı ve oklu askerler var. Doğu kanadını, dağın doğu uzantısını ben tutuyorum. Taran diyor, sen de güney uzantısını tut. Bir tek şansımız var. Çünkü çok kalabalık korklar. O ortada bunları imha edebilirsek daha geçmeden orada durdurmayı deneyelim. Arada sıkıştıralım. Başka da fazla bir şansımız yok. O kısa sürede yapılabilecek en iyi plan olduğunu söylüyor de burada. Yani o sırada daha başka bir şey yapılamazdı. Yalnız bu planın şöyle bir tehlikesi var. Ortadan dağa erişip de çevresini sararlarsa, bu sefer dağın üstünden de gelecekleri için merkezdeki savaşı arkadan saldırarak tamamen bir mağlubiyete çevirebilirler. Bu riski göze almak zorundayız diyorlar. Ve savaş bu şekilde karar veriliyor. İlk başta çok cesur olan insanlardan ve erflerden yem olsun, ortaya çekilsinler diye, doğu ve güney kanadının ortasına girsinler diye çok büyük savaşçılardan, cesur savaşçılarda resmen yem olarak bir kısmını gönderiyorlar. Orada çok ciddi bir çarpışma oluyor. İlk gelen orklarla falan. Gönderilen askerlerin hemen hemen tamamı öldürülüyor zaten. Çok azı hayatta kalıyor ama onlar da ciddi bir zarar veriyorlar. Ama bu şeye yarıyor. Orklar çok zeki olmadıkları için. okların delirmesi ve tam istedikleri yerden gövdeden, ortadan saldırmak için yükleniyorlar ve vatları yani. içeri doğru çekiyorlar. Erfler güneyden okları fırlatmaya başlıyorlar. Nefret bu savaş da önemli bir kuvvet Star Wars'taki nefret karanlık tarafı güçlendirir gibi goblinler insanlardan ve elflerden özel olarak nefret ediyorlar ama elfler de orklardan özel olarak nefret ediyor. O yüzden inanılmaz kayıcı bir savaşa dönüşüyor. Elfler de olabildiklerinden adrenalin yüklenmiş gibi saldırmaya başlıyorlar. Korkunç bir şey savaşa dönüşüyor. Vahşi bir savaşa dönüşüyor. Orada güney kanadından bunları elfler karşılayıp bir kısmı oklarla ve mızraklarla bunlara gelince bunlar bir dağılıyorlar. Tamam o sırada da doğu kanadından insanlar uzun mısraklar ve orklarla diğer taraftan vurmaya başlayınca bir panik oluyor. Hatta öyle bir panik oluyor ki ölen orklar ve insanlar falan vatlar delirmiş gibi aslında kendi cesetlerine falan da saldırmaya başlıyorlar. Ve geri dönen orkları da vatlar ayakları altında eziyorlar. Bir kargaşa oluşuyor. Frenzi diyorlar. Abi. Evet Kar Burada Bilbonun bu savaşa yaklaşımını anlatıyor Tolkien diyor ki gitsem de kahvaltı yapsam. <gülüyor> <gülüyor> geliyor öyle demez böyle durumda. <gülüyor> diyor ki bu korkunç bir savaştı. Hiç bu büyüklükte bir savaş görmemişler. Bir daha önce kılıç kullanmış olsa bile ve bütün hayatı boyunca bu savaşa çok büyük bir katkısı olmasa da Bilbon'un içinde olmaktan en fazla onur duyduğu savaştı diyor. İnanılmaz zor bir savaştı. Biraz ziyalık var mı ya şeyde Bilbon'a? Bilbo, bir ona vuruyor. Yani. Bir şayırda anlatıyor. Çakıyla. Bir çıktım diyor 7 metre ork. <gülüyor> çat çat vurdum çakıyı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan da gandalf geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu savaşı hayatı boyunca unutmuyor bu savaşı. Hiç, hiçbir zaman hatrından çıkartmıyor ve orada olmaktan en fazla onur duyduğu savaş budur diyor. Biz bunun tarihine bakılırsa, Aslında bakılırsa diyor, savaşın başında yüzüğünü taktı görünmeden. <gülüyor> bu diyor tamamen bir koruma sağlamıyor tabii. Çünkü yani herkes birbirine ok atıyor, taş atıyor, bilmem ne yapıyor. Yani bunlardan herhangi bir ile vurulup ölebilir görülmez olsa da. Ama en azından hani çok yaklaşırsa oklar bunu göremeyecekleri için o tür bir saklanma sağlıyor. Yani riski azaltıyor. O bakımdan yani başta diyor. Yani yine meydanlı taktı. aslında yani Bilbo. Şimdi tabii tabii. Şenarda falan durmuyor yani. Tabii. Şeyde duruyorlar. Tam güney kanatında Kuzgun Tepesi'nin orada Tarandu ile beraber yakın duruyor Bilbo. Onların hmm. tarafında, elflerin tarafında. Komutan tarafında. bölümünde yani. Evet. Komutan bölümünde. <gülüyor> Ondan sonra işte ilk saldırı erflerden geliyor. Ondan sonra insanlardan geliyor. Bir sıkışma oluyor. Ve ortada çok büyük bir savaşa dönüşüyor. Ve cüceler göbekten saldırıyorlar. Tam bir kıyım yaşanıyor. Goblin ve kurt ordusu ilk başta şey yapıyor. Dağılmaya başlıyor. Moria ve Dain Dain sesleriyle cüceler orkları eziyorlar. O şeyde orta taraftan ezmeye başlıyorlar. Demir dağların cüceleri. Panikledikleri için kaybediyormuş gibi oluyor aslında goblinler. Çünkü geri çekilmeye deli gibi koşuşturmaya sağa sola kaçmaya başlıyorlar. Yalnız diğer taraftan aradan kurtulanlar sayı çok oldukları için dağın her iki tarafından da dağın üstüne arkadan tırmanmaya başlamış durumdalar. Ve aslında bu savaşın kaybedilmesine neden olabilecek bir gelişme. Çünkü dağdan da saldırılarsa yeterli sayıda değil insanlar ve artlar. Bu dağa tırmandıktan sonra da şey yapmaya başlıyorlar tabi. Dağdan kayalar, oklar falan atmaya başlıyorlar aşağıya doğru. Tam o sırada da yarasalar F ve insan ordusuna saldırmaya başlıyor. Çok büyük zarar verdiğinden bahsedilmiyor burada yarasaların. Çünkü çok küçük canlılar aslında bunlar. Canlarını yakıyor ama dikkatlerini dağıtıyorlar. Görme şeyini engelliyorlar savaşırken ve aynı zamanda da karanlık sayesinde psikolojik olarak zayıf düşmelerini sağlıyorlar insan ve elflerin. Gün ilerledikçe goblinler toparlanmaya başlıyor kurtlarla beraber. Çünkü sayısal üstünlükleri çok fazla. Git giden ilk başta dağılmış bile olsalar, çok ciddi kayıplar bile olsa tekrardan saldırmaya başlıyorlar i̇kinci ve dalga. ikinci dalga geliyor ve o ikinci dalga geldiğinde herkes çekilmeye başlıyor biraz biraz. Bu sefer fazla yapacak bir şey kalmıyor. Yarasaların falan saldırısıyla beraber Bart ancak Doğu kolunu tutmaya çalışıyor saldırılar karşısında. Ama dağlardan da indikleri için yavaş yavaş geri çekilmeye başlıyor. Çok fazla elf ölmeye başlıyor. Güney kanadında da ve onlar da mevzilerini kaybetmeye başlıyorlar. Hı. Burada şöyle bir tarif var. Onu bir şey söylemek için direkt okuyacağım. Gün ilerledi. Goblinler tekrar vadide toplandı. Bir vah sürüsü leşleri yemek üzere oraya geldi. Çelik palalar taşıyan muazzam erinikteki gobinler olan Bolkun fedaileri de yanlarındaydı. Burada pala derken işte orklar Türklerdir, doğululardır hikayesinin dayandırıldığı şeylerden biri burada palayı kullanmış olması Türkiye'nin. Çünkü palaları Orta Doğu'da kullanıyorlar ya da işte Müslüman ve Türkler kullanıyor pala diye kılıçlar. O bakımdan da bu orklar Türk müdür, Müslüman mıdır ya da doğulu mudur hikayesinin bu temel denetlerinden biri. Mi? Pala kelimesinden kaynaklanıyor. Tam bunlar şey yapıyor dağdan inen orklar o göbekten gelen orklar falan savaş artık gidiyor ellerinden kaybetmeye başladıkları sırada aniden büyük bir gürültüyle manivelelarla saklandıkları kapıdan deviriyorlar taşları torin ve Cüceler ve böyle ışık içinde neredeyse tamamen silahlanmış ve muhteşem zırhlara bürünmüş. Artık o bez kıyafetleri kokolataları yok. Kaskları var zırhları var falan böyle çok iyi silahlanmış bir şekilde ortalığı açıyorlar çok az sayıda olmalarına rağmen orkları bir korkutuyorlar Torin'de Önüne geleni biçerek ilerliyor tabii ve inanılmaz bir şeyle yol açmaya başlıyorlar resmen. Üstten de sürekli kayalar falan atmalarına rağmen onların altında çarpmasına rağmen geri çekilmiyorlar ya da kendilerini kaybetmiyorlar öne doğru savaşmaya başlıyorlar. Torin şey diye bağırıyor bana gelin bana gelin elfler ve insanlar bana gelin ey kısımlarım bana gelin göbeğe gelin diyor. O sırada dain ve tayfası kalan cüceler direkt kendi istekleri ile akrabalarının yanına ilerlemeye başlıyorlar. Bart her ne kadar mevziyi kaybetmeyelim diye düşünse bile o coşkunluk halinde insanlar da ya, Thorin'in yanına doğru yani. yürüyor ve erfler de önemli bir kısmı Thorin'in yanına doğru gidiyorlar. Bu sefer doğu ve güneydeki hatları kaybediyorlar ve bunlar ortada kalıyor sıkıştırıyorlar. Hatta öyle bir sıkıştırıyorlar ki iki kanatta savunmasız olduğu için bunlar hem dağın oradan iniyorlar hem iki taraftan doğu ve güneyden geliyorlar. Hem karşılığında bir belli askeri güçleri var. Bu şeydeki gibi filmde gösterilen hakikaten ortada yüz yuvarlak çevreleri çevrilmiş şekilde duruyor oluyorlar. Kara Doğru. kapılarını evet böyle. kara kapılardaki savaştaki gibi böyle bütün çevreleri sarılmış durumda. Torin direkt olarak hani komutalarını yok edersem güçleri düşer onu bildiği için Bolk ve fedailerine saldırıyor ama Bolk'a kadar ilerleyemiyor. Yetişemiyor yani. Onu yok edemiyor. Çünkü Bolk'un özel fedaileri de normalden çok daha iri kuvvetli ve savaşçı orklardan oluşuyor. Bilbo bütün bu şey görüntüyü Kuzgun Tepesi'nden büyük bir eziyetle izliyor. Diyor ki bunca zorluk, bunca macera bunca hikayeden sonra her şey bitiyor. Kaybediyoruz. Bizi diyor ya burada bastırıp öldürecekler. En fazla kaçarız Eskarat'ı doğru. Ama hani bu kalabalıkla başlayıp mümkün değil. İyi ihtimal esir ederler. O da ölmekten daha mı iyi mi değil mi belli değil. Ya da hepimizi katledecekler. Hiç kimse kalmayacak. İş buraya geliyor. Belli diyor. Kuzgun tepesinde dikilmesinin sebebi de elf kralı orada olduğu için iş çok kötüye giderse diyor. Elf kralını korurken ölüyüm hiç olmaz. Yani elf kralı için savaşırken ölüyüm diye düşünmüş. Gandalf da savaşmaktan falan iyice yorulmuş. Dudaklarının kıpırdadığını ve bir yere çöktüğünü görüyor elinde asasıyla. Muhtemelen diyor Gandalf da son büyük büyük bir büyü hazırlığındaydı. Hani son bir darbe vuralım ne kadar yok edebilirsek. Bütün bunları diyor yani bu şekilde kaybedeceğimize hiç gelmeseydik de bütün altı Smago kalsaydı. Bir kalacağına hem bu kadar ölüm olmazdı hem de belki de çok daha sonra gene gelip yenebilirdik smargo evet. falan diye. Böyle çok hüzünlendirken bir anda bir aydınlığın geldiğini fark ediyor. Yani o karanlığın biraz açıldığını falan fark ediyor. Ufka doğru bir bakıyor. Devasa kartalların uçtuğunu görüyor. Ve kartalların sayısı inanılmaz fazla. Neredeyse bütün kuzey kartalları bu savaşa dahil oldu. Ordu Demek gibi o da. Ordu gibi. Geliyor seninkiler gene. Sevinçle bağırmaya başlıyor. Kartallar geliyor. Kartallar geliyor. Ellerini kaldırmış zıp diyerek falan. Bilbo'yu göremiyorlar falan ama sesini duyuyorlar ve kafalarını kaldırttığında hakikaten bir kartal sürüsünün bunlara yardım etmek üzere geldiğini görünce coşkuları artıyor. Kurtulma umutları da arttığı için elfler ve insanlar da kartallar kartallar diye bağırarak savaşmaya devam ediyorlar. Bilbo dans edip elini kollarını sallarken Kuzgun Tepesi'nin... ...üstündeki bir ork bir taş atıyor kafasına... ...kafasında miğferi olmasına rağmen... ...büyükçe bir kaya olduğu için... ...bilbo gözleri kararıyor, yere yığılıyor... ...artık o savaş hakkında... ...ondan sonrasını hiç hatırlamıyor normalde... <gülüyor> ...Kartallar Kartallar diye... Gözleri kapanıyor ve karanlığa düşüyorlar. Vay Böylece be. bir bölüm bitmiş oluyor. Hem de mevzulu bölüm oldu ya. Güzel oldu yani. Değil mi? Ya, evet. bol aksiyonlu bölümmüş bu. Güzel bölüm yani. Beş ordular savaşını da geçtik. Artık bakalım neler olacak? Biz ha, neler şey diyebiliriz ya? detay olarak. Burada notlardan bahsetmedik. Şey notu çok önemli. Türkiye'nin Oxford'un ön lisesinde okuduğu zamanlardaki marşta etkilendiğini. Çünkü Bilbo şey diyor. Yani kaybediyoruz ama görkemli bir mağlubiyet. Hı hı hı. O işte lise marşında olan bir şey. E, şipi mi? şey diyor. Muhtemelen diyor 10 yıl boyunca bu marşı söylediği için Tolkien diyor. Orada kimi kaybedişler görkemlidir. Kimi kazanmalarsa utanç verici diye. Hı hı. O dizeden etkilenerek belki de buraya Bilbo'nun lafını koymuştur diye bir detayı var. Aa, çok güzel evet. detaymış. Onu da okuyalım abi. Tamam. Zafer abinin bahsettiği dizede şöyle diyor. Çoğu kez yenilgi görkemlidir. zaferse utanç verici olabilir. Şans iyidir. Ödül hoştur ama şan oyundadır. Hakikaten değilmiş ha. Ben Çok de iyi. girerim savaşa bunu duysam. Tabii canım. <gülüyor> Sen girme başka. <gülüyor> Yüzük verin bana ben girerim. Zafer abi bir yüzüklerinden birine. <gülüyor> Hangisini? Tamam. Çünkü bak. etkisi 2 katı geç olursa bir. süper koruma ister. Süper koruma, <gülüyor> <olsun>. süper koruma <gülüyor> istiyorum. Tamam bölümü kapatıyoruz abi. Teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşürüz. İyi görüşürüz patron. Görüşürüz.